Kuyuk-u Dariyayı okurken Allah'ım ins alemlerinde ulvi-susli mahlukatının kalplerini bana nusahhar kıl gibi duaları da okuyoruz. Mahlukatın kalplerinin tesirini isterken mülazalarımız nasıl olmalıdır? Bu duayı nasıl anlamamayız? İnsan şahsi hesabına öyle bir teveccüh arkasında olması. Mesela Allah'ım A'danın kalbini yumuşat, telyin buyur. Ve onları bana musahhar kıl dediğimi yapsınlar. Cinleri bana musahhar kıl, ifritleri bana musahhar kıl. Şimdi bunlar insan şahsı adına, elini güçlendirme adına oluyorsa, tasarruf alemini, ins-cin alemini ishab edebileceği şekilde genişletme adına oluyorsa bunlar, yine insanın kendi adına yaptığı şeyler olur. Kıymeti harbiyeleri de insanın darlığı içinde olur. Ve marzi ilahiye muafık bir şey olmaz bunlarla. Fakat bir de bir insanın misyonu vardır, bir hizmeti vardır. Yani o gönlünü ortaya koymuştur. Bütün insanlığı kucaklamaktadır. Bir irşad eridir diyelim, bir Şahi Eylani gibi, bir Hasan Şazeli gibi, bir Ahmet Vedevi gibi, bir Ahmet Fai gibi, bir Muhammed Bavri Nakşibendi, bir İmam Rabbani gibi. Bunlar da o türlü sözleri söylerler. Bir Hazreti Sahip Kıran gibi, onlar da o sözleri söylerler. O diyor hatta çok defa nurlara kalpleri müshahare ile diyor yani. Bunlar kendilerine bile deseler, misyonları açısından o misyon hesabına insü cinnin kalplerinin müsahariyetini istiyorlar demektir. Bunun manası şu demektir yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey dese, semeratı, nübüvvetimi bu insanlara kabul ettir ya Rabbi. Onları da benimle beraber kıl. Onlarla beni teyit et. Onlar da benim yanımda olsunlar. Onlar da benim hissiyatıma tercüman olsunlar, vahye tercüman olsunlar, bu hakika tercüman olsunlar demek olur. Dolayısıyla o misyon hesabını olur? Hatta diyebilirim ki ufku ölü olan insanlar, konumu ölü olan insanlar orada belki böyle bir dua etmediklerinde dua adına bir eksiklikte bulunmuş olurlar. Yani niye sen insü cinni, uzakta duran insanların kalplerini kendi vazifene, misyonuna, hedeflediğin şeye, mefkurene, gayeyi hayaline Allah'a musahhar kılmasını istemiyorsun. Öyle bir mefkûrem olsa desem ki Allah bütün dünyadaki insanlara İslam'ı duyursun. Belki bazen diyoruz da yani Allahümme âli kelimetallah ve kelimetel İslam ve kelimetel İhsan, fikülle enha ile alem ilâ ibadike ve ecma'in liman iman vel İslam vel İhsan vel, vel, vel Kur'an diyorsun. Allah'ım yani herkesin kalbini aç İslamiyet'e, imana, Kur'an'a ihsana uyar insanları bütün kullarına duyurum onları hatta bazen istek ve talebin enginliğinden mesela kitmirler bile utanabilirler yani Cenab-ı Hak diyorum ki acaba bana değil mi küsta sen kim oluyorsun ki böyle benim muradım meşiyetim olmayan şeylerde sen ille de herkes benim daireyi rahmetimden, hidayetimden istifade etsin talebinde bulunuyorsun ama ben rahmetinin enginliğine güvenerek diyorum onu şimdi öyle bir misyonum olsa bütün insanlar için isterim ve derim ki mesela nurun o mevzuda fonksiyonuna misyonuna güveniyorsam ben onu tanıyan insanların Allah'ı tanıyacaklarına inanıyorsam onu tanıyanların Efendimiz'i tanıyacaklarına inanıyorsam Kur'an'ı tanıyacaklarına inanıyorsam çok rahatlıkla derim yani Allah'ım bu harekete kalplerim sahar kıl Allahım telyin buyur. Allahım kalplerine duyurur bunu derim. Burada insanın nefsi adına bir isteği yoktur. İstekleri kendi adına değildir. Allah'tan ötürüdür. Ne Allah'tan ötürü olursa olsun o makbuldür. Neyi Allah'tan koparırsanız bu da makbuliyetini kaybeder. Muhabbet bile olsa. Allah'tan ötürü. Kur'an-ı Kerim'le ümmettiği zaman "Yuhibbunem kehubillah" diyor. Allah gibi severler diyor. Levme diyor orada. Allah gibi severler. Allah için sevme başkadır. Allah gibi sevme başkadır yani. Sevdiğin her şey Allah için. Hatta Müslüman olmayan insanları bile Allah'ım bunlar da senin sanatların bunlar. Büyük sanatkarın sanatları bunlar. Senin mührün var bunlar üzerinde. Şu maddi mührünün yanında gönlüm öyle arzu ediyor ki muhabbetimi ortaya koyuyorum ben. Aynı zamanda bunlara birer manevi mühür vur. Zat-ı de duyur. Ben senin zat-ı bunların simalarında okuyorum. Oturuş ve kalkışlarında okuyorum. Bu simalar her birisi birer abide gibi bir şey. Hep seni gösteriyor. Adeta bunlarda birer sureti rahman, mekni gibi geliyor. Acılarıyla, fakırlarıyla, halleriyle, keyfiyetleriyle, hendiseleriyle. Adeta mirat-ı ruhlarına bunların sen aksetmiş gibisin. Ne olur? Zatü iluhiyetini bunlara aksettir falan demek gibi bir şey. Şimdi bunlara kadar sevgini geniş tutabilirsin. Fakat bakın burada Allah için vardır yani. Allah için sevme. Tehabba fillah ediyor. Allah için birbirlerini severler. Makbul olan o. Zillullah'a götüren yol da o. Onun için muhakkikini müfessirin Allah gibi sevmek Allah için sevmek birbirinden farklı şeylerdir bunlar. Ehli dalalet, ehli dünya Sevdiklerini Allah gibi severler Birine aşık olurlar Allah gibi severler Takdir ettikleri bir zatı Allah gibi severler Ama bu sevmeler hepsi boşa gider Allah'la irtibatı olmayan Her şey boştur Onların kimisinden putlar doğar Totemler doğar Mitler doğar, ikonlar doğar Bazılarından da Mecazi aşklar doğar Ve bunların hepsi faydasızdır Bunlar hepsi dökülmeye mahkum şeylerdir. Esas dökülmeyeceği şeyler Allah'tan ötürü Allah için olandır. Hz. Üstad birinci sözde Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız, Allah için görüşünüz, Allah için konuşunuz, çoğaltabilirsiniz. Allah için seviniz, Allah için alaka duyunuz, Allah için sarmaş dolaş olunuz, Allah için konuşunuz, Allah için bir araya geliniz. Ve sözlerinin sonunda l l Rızası dairesinde hareket ediniz. O zaman ömrünüzün saniyeleri seneler hükmüne geçer. Saniyeyi sene yapmak istiyorsan her meseleyi Allah'a bağlaman lazım. O zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğinde bir ate ulaşıyor. O açıda Allah'tan kopardığınız her şey kopuktur. Allah'la irtibatlandırdığınız zaman o değerler üstü değere ulaşır. Hem niye yapmayacaksınız yine, afitab-ı hüsnü akibet eyler uful, ben muhibbi la la uhibbu la filin, diyor şair. Çok zor söylenir bir sözdür. afitab-ı hüsnü huban akibet eyler uful, ne kadar güzel olursa olsun, bütün güzeller, güzeller güzel her şey, tıpkı güneşler gibi, aylar gibi bir gün gider batar, ve bunlar esas kalp alakasına değmiyor. Ben muhibbi la yezalim. Ben la yezal olan, batmayan, gitmeyen, gurup etmeyen, gurup bilmeyen, her zaman kalbimin ufuklarında benim farklı bir televvünle bana ayrı bir tülü yaşatan birinin muhibbiyim. La uhibbul afilin. Batıp gidenleri sevmem, onlara dil olmam diyor. Öyle birine bağlanmalı, öyle birini sevmeli. Her öyle biriyle irtibatlandırmalı ki bir kıymet ifade etsin. Onun için ağlasan, onun için ölsen, onun için yansa tutuştan zayi olmaz. Hatta uğurda döktüğün gözyaşları senin cehennem ateşini söndürür. Hadis-i şeriflerde var. Allah alakalı Allah korkusundan dolayı dökülen gözyaşları Cibril elinde kabarıp gelen cehennemden dağlar cesametindeki Kıvılcımlar üzerine döküyor, söndürüyor. Sordum Cibril'e bu nedir diye. Dedi ki bana Allah'la alakalı, Allah korkusundan dökülen gözyaşlarıdır. Öyle olunca ağlama da hayırlı, inleme de hayırlı oluyor. Übürü türlü ah efkan da faydasız, yanıp yakılma da faydasız, ağıtlar da faydasız. Sultan Ahmet cennet mekandan da bir şey akla geldiği için. Efendimizin mübarek ayağının izini tacına sorguç yapıyor. Dolayı tacım gibi başımda gezdirsin diyor ya onun gibi. Bir yerde de ona karşı hislerini yine bana göre zor söylenmiş sözlerle söylüyor. İftirakınla efendim ben de takat kalmadı. Ayrılığınla bittim ben diyor. İhpare oldu bir değil. Açta mabbed kalmadı. Adeta kalbim seve seve neredeyse ülfetten buz parçasına döndü. Aşkta muhabbet kalmadı. Artık sevgili hissedemez hale geldim. O kadar ağlattı ki ben bir çare i hükmü kaza kiryeden hiç Hazreti Yakub'a nöbet kalmadı. Kaza ben o kadar ağlattı ki Yakub'un ağlamasının da lafı mı olur? Evet şimdi o mevzuda hicran da değer ifade eder. Hasret de değer ifade eder. Gözyaşı dökmek de değer ifade eder. Onun dışında her şey boş ve pom. Evet, dolu varken niye boşa bağlanır? Her şeyi Allah'la irtibatlandırıp, onu değerler üstü değerlere ulaştırma mümkünken, niçin değerinin altında gitsin her şey? Bu hayat, o heyecan, o his, o sevme, aşık olma duygusu, bunlar değerler üstü değerlere bağlanması mümkünken, niçin değersiz manat gibi şurada burada heder olup gitsin? bazı meseleler vardır ki dinde bunlar hep iradi yapılarını, Orada hep iradenin davasını ve iradi kararlılığı görürüz. Yani her şey insanın içinden gelerek, içinde doğarak ve bir arzuya, bir iştiyaka bir isteğe inkılap ederek devam etmez. Aslında dinin isterse memur olduğumuz şeyler karşısındaki bir yanı, isterse menhu olan şeyler karşısında tavrımız diyebileceğimiz bir diğer yanı İsterse Allah'la münasebetlerimiz, değerin hadiseleri karşısında yine bir tavrımız diyebileceğimiz bir yanı itibariyle hep iradenin davasını görürüz. Hep irade ile insan karşı kor. Ve biz dini bu ile hep hala aldığımız hani sabır mabır diyebilirsiniz de aslında buralarda. Fakat bir azim, bir kararlılık, bir dişini sıkma var. Buyuruyor ki Efendimiz Efendimiz yedi zümre vardır ki Cenab-ı Hakk'ın zillinde gölgelenirler deniyor. Özel, sürpriz bir gölge demektir bu. Bu bir ağaç gölgesi değildir. Çernetin gölgesi de değildir. Hususi yani. Bir zillullah'tır bu. Nasıldır bir zillullah? Yani o zillullahın altında bulunduğunuz zaman siz o zillullah'a sizi taşıyabilecek, oraya götürebilecek şeyleri yapmışsanız nelerse onlar şahit. Bunu iliklerinizde kadar bir zevk halinde hissedersiniz. Sadece bir serinleme meselesi değildir. Böyle yaz gününde sıcakta kavrulduğunuzda bir meltem estiğini duyun. Ve hemen başınıza bir bulutun geldiğini duyun. İşte sonra onu yüze katlayın. Mubala yapmıyorum. Ben Zillullah'ta duyacağınız şey bunun kat kat üstündedir. Bin kat üstündedir. Orada çok ciddi bir neşve-i Rabbani duyarsınız. Bir zevki ruhani duyarsınız cennet nimetlerine denk bir şey duyarsınız. Şimdi bir şey vaat ediyor orada. Fakat oraya giden yolda karşımıza bir şey çıkıyor. Diyor ki imamı adil diyor. İmam olursa bir insan, devlet başkanı olursa, güç ve kaba kuvvetin temsilcisi demektir. Kaba kuvvetin temsilcisi olduğu bir yerde bir insanın adil olması çok zordur. Nasıl olsa ben dayatarak bu insanlara dediğimi yaptırtıyorum. Bir topluma da dediğimi yaptırtıyorum duruyorum, duruyorum bir yerde. Fakat hoşuma gitmeyen bir şey olunca icabında, benim de meşru saydığım sistemlerle gelmiş bir yerde bir idare oluşmuşsa şayet, ben icabında geliyorum ya bir günün ortasında veya bir gecenin karanlığında tepelerine biniyorum bunların. Şimdi, gücü kullanmada böyle rahat hareket eden bir insanın gücüne rağmen adil olması çok önemli bir şey. O gölgeye yürüme adına bu bir burak gibi bir şey oluyor. Bakın burada bir şey var esasen yani. Siz orada iradenin hakkını veriyorsunuz. İradenin davasıyla kendinizi ispat ediyorsunuz yani. Bir manada yani varoluşçu felsefe münazasıyla meseleye bakmayın ama fakat ben varım diyorsun burada. Ya nasıl olur böyle yani kaba kuvveti elde ettim diye ben, benim elimde şöyle mekanize birlikler var diye geleceğim geleceğim bu insanlara Musallat olacağım, halk ifadesiyle tebelleş olacağım. İnsanlar sağ mı? İnsanlıkla edilir mi bu? Görüyorsunuz ki burada yine bir esas iradenin hakkını verme meselesi var. Mesela şab Neşefi neşe fi Genç Allah ibadetinde neşet ediyor. Allah kulluğa kendini vermiş. Bir bedeni var onun. Cismane arzuları var. Havai nefsi var. Havai nefsi uyan insan pek çok günah edebilir, günahlara girebilir fakat kendisini ibadete bağlamış. Zorluyor kendisini. İradesinin hakkını veriyor. Diyor ki Allah'ım ben hayvan değilim ki bana bir irade vermiş. İstediğimi yapıyorum yani. İstediğim zaman yiyorum. istediğim zaman yemiyorum. İstediğim zaman gözümü açıyorum. istediğim zaman kapıyorum bunları. Bu iradenin hakkını vermem lazım benim. Öyleyse ben bunu şehvani isteklerime karşı cismani isteklerime karşı hayvaniyetten çıkıyorum, cismaniyeti bırakıyorum, bedeni terk ediyorum kalp ve ruhun dereceyi hayatında seyahata karar veriyorum neşe fi ibadetillah diyor bakın bir iradenin hakkını verme var burada yani Zillullah'a yürüme meselesi mesela kalbi mescide muallak diyor, İşine kalbi takılabilir mi insana? şöhrete kalbi takılabilir siyaset alanına kalbi takılabilir, eşine çocuklarına kalbi takılabilir fakat hayatın hemen her safhasında kalbi mescitte ayrı, mescide gidiyor mescidin hakkını veriyor mescitten ayrırken kalbi mescitte bir kere daha ne zaman gelecek konsantre olacağım ben burada Rabbimle münasebete geçecek ve onun bana karşı muamelelerini zevk edeceğim yudum yudum yudum diyeceğim diyor şimdi burada yine insanın cismaniyetine bedenine rağmen iradenin hakkını verme meselesi var Bak, bir azim var bir kararlılık var her şeyin başında. Mesela tahabba filla diyor yani iki kişi birbirlerini Allah için severler ve eğer buz edeceklerse kötü ev safa Allah'tan dolayı buz ederler. Şimdi ben herhangi bir insanı bazı yanlış tavırlarından dolayı, mesela miskin duruşundan dolayı hoşuma gitmeyebilir. Mesela kafası çok çalışmadığından dolayı hoşuma gitmeyebilir. Mesela konuşma tarzı hoş olmadığından dolayı hoşuma gitmeyebilir. Yani benim gibi kafa yarıncı konuşuyor olabilir. Benim hoşuma gitmeyebilir o. Mesela okuyuşu hoşuma gitmeyebilir. Şusu hoşuma gitmeyebilir, bu hoşuma gitmeyebilir. 10 tane hoşuma gitmeyen bir şey var. Fakat bir şey var ki Allah'ın kuludur o. Bir de Allah'a iman etmişse imanı vardır dolayısıyla. Şimdi benim kenardan köşeden kendime göre bir kısım değerlere bağlayıp değer verdiğim bu şeyle onun Allah'a imanı yarında Derya da katre bile sayılmaz. İşte bundan dolayı ben onu severim. Neden? Çünkü bu sevgi Allah içindir. Öbür türlü benim hoşuma gidiyor. Edası endamıyla, konuşma tarzıyla, üslubuyla, benim gibi düşünmesiyle, bana benzemesiyle, benim gibi hareket etmesiyle öyle bir sevgi bencilliğin tezahürüdür. Öyle değil. Nasıl zahiri Efendimiz seviyor. Şekil ve şemail itibariyle çok cazibe olmayan bir insan. Efendimiz latife yapıyor onun da latifeleri tatlı. Siz de arz edersiniz size böyle bir latife yapsaydı keşke. Gözlerini arkadan tutuyor. Söylüyor o eller az yoklayınca hemen biliyor yani efendimizi e söylüyor. Efendimiz sallallam hakkında takdirlerini ifade buyurunca ben beş para etmem diyor ya Resulullah sen Allah indinde çok kıymet ifade edersin diyor. İmanını adese yapıyor. Gez göz arpacık Allah'a iman, haşr-neşe iman, peygamberlere iman. Bu zaviyeden bakınca hedef el-hubbu fillah oluyor. Allah'tan dolayı seviyor onu. bilal habeşi Allah'tan dolayı seviyor. siyah bir köle. Saçları kıbrcık. Onca zaman müezzinlik yapıyor. Hayatında bir kere şin harfini çıkaramıyor. Eshedü enne Muhammed'e Resulullah diyor. Fakat Allah Resul öyle seviyor ki onu. E neden? Allah karşısında duruşu ve davranışları itibariyle saf ve veli teşkil eden insanlar içinde. Zeyd hariseyi öyle seviyor yani. Şimdi buna el-hubbu fillah derler. Tehabbe fillah yok. Yoksa benim hoşuma gidiyor işte, benim mizacıma uygun, benim dediğim gibi davranıyor, bana benziyor bir yönüyle. O sevme sevme değildir. O insanın kendi kendini sevmesi demektir. O bir putperestliktir. O şahıslara tapma demektir. O herkesi kendine taptırma, azmi kararlı içinde bulunma demektir. Bakın Çetin bir şey bu. Yani şimdi burada on tane olumsuz negatif şeyi görmeyeceksin sen. Bir tane pozitif şeye bakacaksın. Bir göz için çok göz sektir diyor. Bir göz hatırına çok göze temennadır durulur. Mecnun sahrada ceylanların gözlerine bakıyor. Leyla'nın gözüne benziyor diyor onlar. Leyla'nın gözüne benzeyen bütün gözlere karşı hayranlık ifade ediyor. Öpüyor, okşuyor onları. Şimdi bu kivamda olma esasen. Görüyorsunuz burada da yine iradenin hakkını verme meselesi var. Mesela yine orada diyor ki zatü cemal ve mansıb bir kadın çağırdı da ona olmuş yani. Tabi döneminde de olmuş, başka zamanda da olmuş. İnna hafullah dedi. Ben Allah'tan korkarım dedi. Bakın orada karşısına bir şey çıkıyor. Bir muharrem, bir menhi çıkıyor orada. Cismaniyet temayül gösteriyor orada. Sulanıyor biraz o türlü meselede. Fakat diyor ki orada yine Allah bana bir irade vermiş ve bu iradeye bir lütufta bulunacak diyor. Zillullah'a görüyor orada. Bildiğiniz gibi yani Hz Ömer döneminde hep gelirken takılıyor, hep sarkıntılık yapıyor, sarkıntılık yapıyor, sarkıntılık yapıyor. Bir gün bir hileyle evinden içeriye alıyor. Sonra orada işte şöyle olmazsa diyor ben ilan ederim seni rezil olarak ilan ederim diyor. İnnerledine takavidan mesrüm taifümle şeytan tezekarufeidan müfsimon diyor ve oracıkta ölüyor o. Oracıkta ölüyor yani. Bu demek ki çok ciddi bir temenniyle Allah'a Müslümanlık haysiyetim, Müslümanlık şerefim çok önemlidir benim için. Seninle münasebetim çok önemlidir. Peygamberimizle münasebetim çok önemlidir. Kur'an'la münasebetim çok önemlidir. O münasebete toz kondurmadansa bence ölmek benim için daha iyi. Konum itirmektense ölmek daha iyidir diyordu. Ölüyor bildiğiniz gibi orasını da arz edeyim ben ertesi gün Hazreti Ömer onu görmeyince diyorlar ki işte vefat ettiği mezarda vakayı da anlatıyorlar başında duruyor telkin verir gibi Hazreti Ömer ve limen hafe mekâme cennetan diyor Rabbinin huzurunda el pençe divan durulacak yerden korkarak meseleyi bu vadiye çeken insan onun için iki tane cennet vardır bir değil yani iki dereceli farklı iki tane cennet vardır Alttan, mezardan bir ses yükseliyor. Allah bana onun ikisini verdi diyor. Şimdi burada yine bir iradenin hakkını verme meselesi var. Faslı müşterek yok. Ve bir yerde bir şey var. Yani siz ibadet tahta kendinizi verirsiniz. sızlarsınız burada. Çok derin görünüyorsunuz bir yerde. Hiç farkına varmadan içine halkın biraz methi, bret senası, biraz takdiri düşebilir. Dolayısıyla o işin içine bir kıl düşmüş gibi olur, bulandırır. O işin samimiyetine dokunur. Ama diyor ki Zekerallaha khaliyen fefadotayinehu Hiç kimsenin olmadığı bir yerde Allah'ı hatırladı ve gözleri dolu dolu oldu diyor. Görülüyor ki esasen bir irade meselesi söz konusu burada. İradenin hakkını verme meselesi söz konusu. Belki bunlar da faslı müşterek odur. Ve zillullaha yürümenin yolu iradenin hakkını verme meselesidir. Din temelde düşünülecek olursa bunlardan bazıları gördüğünüz gibi biri ibadette sabır meselesine azim ve kararlığa bakıyor. Ne şefi ibadet illa-i teala biri kaba kuvveti kullanmama mevzunda menhiyata karşı tavrını koyuyor. Biri işte cismaniyet ve nefsine yenik düşmeme mevzunda daat zâtü cemali ve mansibin. orada yine menhiyata karşı kararlılığını azmini ortaya koyuyor. Biri yine oradaki azim ve kararlılığını koyuyor, Allah'tan dolayı seviyor. Nefsini ayak altına alıyor, hazmı nefs ediyor. Ve biri yine halkın takdir, tebcil ve büyük görmelerine karşılık esas Rabbi ile baş başa kaldığı zaman içten Rabbisini alıyor. Ve bunların hepsinde faslı müşterek insanı zillullah'a götüren şey iradenin hakkını eda etme? Siz buna Masiyette sabır, masiyete karşı sabır, ibadet tahtta sabır diyebilirsiniz. Aynı zamanda dünyanın cazibedar güzelliklerine karşı sabır, nefsin heyecanlanmasına karşı sabır falan diyebilirsiniz. Hatta dağıtı yani işte uslata karşı da sabır falan diyebilirsiniz. Şimdi esas işin başında bir irade meselesi başta. O kararlılığı ortaya koymak lazım yani. Yoksa böyle içimizden gelerek ciddi bir inşira içinde dinin bu bir emridir. İnşira için onu yerine getirelim. Bu da dinin bir nehyidir. İnşira içinde ondan uzak duralım. Bu da bir mesaiptir. İnşira içinde onu da kabullenelim. Kimse Mevlana değil, kimse de zaman değil. Müsaadenizle yani öyle. İbadete kendini verecek, kendinden geçirecek, sabahlara kadar inleyecek. Ve Mevlana musibetlerden şikayet etme. zaman da diyor ne bağırsın küçük bir beladan gel tevekkül tır, bela yüzüne gül sen güldükçe o da küçülür eder teveddül diyor yani öbürü de diyor ki belalar ve musibetler diyor senin için böyle çirkin entarili çirkin edalı gibi görülen esas güzeller güzeli eda, endam bilmem nesi abidesi ama çirkin elbiseler içindedir diyor onun dışının o çirkinliğine bakma içindeki güzelliğe bak çünkü orada Allah'ın hoşnutluğu vardır Şimdi herkes Mevlana değil ve evet, bir zaman değil insanların iftihar tablosunda değildir. Ama başta da iradelerin hakkını vermiş bu mevzuda zirek durmuşlardır. Kararlı durmuşlardır. devrilmeme kararında olmuşlardır. Fakat zamanla alışmışlardır o işe. Zamanla alışmış zorlanarak bile olsa hakikaten artık bu iş yapılmalı demiştir. Yani bizim günümüzde namaza alıştığımız gibi abdeste alıştığımız gibi Huffetin Naru bir şeavat ve Huffetil Cennetü bil mekari. Cennet mekari ile muhatedir yani. Dolayısıyla biz bilemiyoruz yani o türlü şeylere katlanmanın yarın ne türlü, hangi şekillerde bize döneceğini de bugünden kestiremiyoruz bilemiyoruz yani. Mesela bir rıdvan diyor yani Allah'ın rıdvanı. Ben sizden razıyım. Mesela Cemalullah Feyyencvener Naime idare auha Feyyakusana ile itizal ediyor cennet nimetlerini unutacaklar gördükleri zaman. Ama biz onları şimdiden kestiremiyoruz. Fakat bunlar çok önemli şeyler yani. Dünyanın binlerce sene mesudane hayatı bir dakikasına mukabil gelmiyorsa çok önemli şeyler bunlar. Şimdi sizin buradaki duruşunuz, iradenizin hakkını vermek, orada belli şeylerin oluşmasına sebebiyet veriyorsa bence mülazalarınızı ona bağlamanız lazım yani. Din tamamen bundan ibaret. Dolayısıyla kararlığınız, azminiz size nasıl dönecek onu bilemezsiniz. Yani kararlılık size öyle bir dönecek ki orada bakacaksınız. Mizan'da farklı çok farklı karşınıza çıkacak. Münkir Nekir Hazretleri karşısında kendinizi öyle bir abide gibi göreceksiniz ki yanınıza geldikleri zaman hani bir mollanın söylerler. Mezara gömmüşler de "Ben Rabbu kevmen ne büyük" deyince, demiş ki, kaç senelik yoldan geliyorsunuz? Demişler, bin senelik yoldan geliyor Sizin seneniz de bin senelik yoldan. Bin sene ötede bir yere uğramıştık, şimdi oradan buraya geldik. Bin senelik yoldan gelmişsiniz, Rab Nebi, siz unutmamışsınız. Ben biraz böyle geldim oradan unuturum, ben Rabbi Allah, Nebi Muhammed ve Yani şimdi önemli olan şey şudur, burada iradeli olma, orada granit gibi, öyle bir mahiyet arz eder ki sizin ki, Bence Münkir Nekir Hazretleri senin yanına geldikleri zaman sen ondan endişe duymamalısın. Onlar senden endişe duymalı, bu adama nasıl yanaşalım filan. Senin dünyada o iradeni iyi kullanman, orada sana öyle dönüşü karşısında senin karşında mekafet ve muhabbet duysunlar. Desinler ki bu Allah'ın bir başka kulu yani, buna biraz temkinli gitmek lazım, sultan gibi bir adam yani o o şekilde tecelli edecekse bence onun hakkını vermek lazım bu iradenin hakkını vermek lazım namaz sana orada bir enisi celis olarak şayet bütün berze hayatında hep sana refakat edecekse bence onun kolunu kanadını kırmamalı karşına mefruç bir arkadaş çıkmamalı ayağı seken bir arkadaş çıkmamalı gözü yok bir arkadaş çıkmamalı Elini kulağına götüren ne diyorsun diye sana sahir bir arkadaş çıkmamalı. Edasıyla endamıyla bir arkadaş olmalı. Bu da yine iradenin hakkını vererek onu iyi yapmaya bağlı. Dün de yine geçmişti. İsva, diyor. İsva diyor tas tamam yapma her şeyi. Namaz tas tamam, abdest tas tamam, her şey tas tamam. Çünkü orada her şey sana çok farklı mahiyette dönecek burada bir Subhanallah dersin, orada bir meyve-i cennet yersin. Burada bir namaz kılarsın, orada ne türlü bir niam ilahiyle karşılaşırsın belli değil. Burada iradenin hakkını verirsin. Orada kabirde, mahşerde, mizanda, köprüde Cenab-ı Hak nasıl bir mahiyette onu sana döndürür? O belli değil yani. İhtimal orada köprün üzerinden geçerken de bir hadiste ifade edildiği gibi cehennem arkadan sana seslenecek, geç ateşimi söndürüyorsun diyecektir. Ama başta dişini sıkacak biraz ve sonra onlar tabiatının birer derinliği haline gelecek yine dinin tarifindeki meseleye intikal ediyoruz din, diyanet işlene işlene insanın tabiatının derinliklerinden bir derinlik haline gelmesinden ibarettir. Öyle yapar, öyle alışırsın ki Diyanetin tiryakisi olursun. Yani namazı kılmadığın zaman içinde öyle bir burkuntu olur ki ölseydim keşke böyle bir şeye maruz kalmasaydım. Ez kaza bir sabah namazına kalkmasan triyakisin o meselenin yani. Bugün ben hayatımda bir kandili söndürdüm. Hayatımın bir faslını zindan ettim. Ama içinde öyle duyarsın ama tiryakisi olmuşsundur sen o meselenin tiryakisi olacağın ana kadar da iradenin hakkını vermek lazım. Allahümme hübbeke ve hübben mey muhibbuk. Allahümme inna neselükel <gülüyor> huda ve tüka vel afafe velhina. Allahümme aynna ala zikrik ve şükrik ve husna ibadetik. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedim ve alihi ve sahbihi ve sellem.